Aman doktor, canım doktor. Nuri Akman. Doktorcucum, kafam bulandı benim. Nasıl anlatsam? Şöyle desem dolmuyor bardak, böyle desem boşalmıyor. Sağa baksam solun hatrı kalıyor, sola baksam sağ küsüyor. Kimim ben? Nereden geldim? Ne cihete gideceğim şaşırdım. Hastayım doktorcucum. Aman, bana bir çare. Örneğin Mesela demokrat olmaya bayılıyorum. Öyle böyle değil yani. Lakin ötekilere hiç tahammülüm yok. Kürtlerin zoruyla demokrat olacaksam, olmasam daha iyi değil mi? Seçim vaatlerinden şaşkına döndüm. İkramiyelere mi el uzatsam, makarna kömüre devam mı etsem? Eldeki kuş daldakinden iyidirle, daldaki kuş pek tombul görünüyor arasında gidip gidip geliyorum. Huzurum kalmadı doktor. Projelerin çılgını çıldırtıyor, makulü şüphelendiriyor. Kaynak kaynak nerede, şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi şarkısını duyuyorum her yanda. Beni düşme, düşürme korkusu sardı. Dosyalarımdan bazı bölümlerin garip bir şekilde düşmesiyle başladı her şey. Sonra cüzdanım cebimden fırlayıp kendini yere attı. Ardından beynimde ne varsa dışarı döküldü. Giysilerim üzerimdeyken düşerse ben ne yaparım? Gerçi örtülü ödenek bahse açılınca da kindimi çıplak hissediyorum, o da ayrı mesele. Ayrıyeten itibardan tasarruf edilmez dendiğinde paniğe kapılıyorum. Kör mü oldum ne? Yurtta ve cihanda itibar göremiyorum. 23 Nisan geldiğinde Önce 24 Nisan'ı, sonra 1 Mayıs'ı hatırlıyorum. Bayram mı yapsam, yas mı tutsam bilemiyorum. Bila kaydı şart, bila kaydı şart diye diye geziyorum yollarda. Lakin egemenlik kayıtsız şartsız olursa, millet ya davulcuya, ya zurnacıya kaçar diye korkuyorum. Tehcir desem sakal, soykarım desem bıyık. En iyisi köse kalmak diyorum. Tamam Yollar yürümekle, meydanlar çıkılmakla aşınmaz. Yine de şeytan, sokaklar boş kalsa, herkes bayramını evinde kutlasa diye dürtüyor. Hani ne olur, ne olmaz babından. Ne yapacağım ben doktorcuğum? Basına akreditasyon utandırıyor beni. Ama canım gazeteciler de nereye gidip nereye gitmemeleri gerektiğini, hangi kelimeler kullanılır, hangi cümleler kurulur, öğrenseler artık diyorum. Bidayette özgürlük yalnızıyım ama en iyi gazeteci tutuklu gazetecidir buyrulduğunda kafam karışıyor. Bu paraleller rüyalarımı bile ele geçirdiler doktorcuğum. Para paralel paralelli diye sayıklıyormuşum uykumda. Kapı bir çalınıyor, işte beni almaya geldiler diyorum. Kapı bir çalınıyor, kral seçtiler beni, başıma taç konacak sanıyorum. Halbuki ben sıradan bir vatandaşım. Yoksa değil miyim? Yerli Hristiyanları seveyim ama karşılığında çanlarını çalmasınlar. Din adamlarını yetiştirmesinler. Mümkünse üçer çocuk doğurmasınlar diyorum. Yerli Yahudilere dokunmayayım ama karşılığında her daim İsrail'i protesto etsinler onlarda. Alevileri gönlümü almak istiyorum ama ibadethanelerini kabullenemiyorum. Kürtleri bağrıma bassam iyi olurdu da. Ya hançerlenirsem? Laikleri sevsem sakinleşirdim belki de. Ya altımdaki halıyı çekerlerse? Kadınları saymak istiyorum. Ama fazla sayarsam, tepeme çıkarlar diye korktuğumdan, ara sıra tatlı tatlı hırpalanmalarından yanayım. Öldürmeden aman ha, haşa! Kadının canlısı ölüsünden daha faydalıdır. delidir. Küçükleri sevelim. Ama hep 23 Nisan çocuğu olarak kalmaları şartıyla. Yalnız... Bu müsamere düzeninden çıkıp artık gerçek bir tiyatro seyretsek diyorum doktorcum. Gençler de hep 19 Mayıs genci olarak kalsın. Meşale tutsun, uslu uslu cimnastik yapsın. Bize kafa tutmasınlar. Her tepeye, her köşeye bir cami inşa ediyorlar. Kabe'yi, hicreti yamacımıza getiriyorlar. Dinin kabuğuyla yetinsem olmaz mı doktorcum? İlla meyvesine ulaşmam gerekir mi? Kabuğu soymaya... Üşeniyorum da, o bakımdan yani. Zaman zaman da derviş gibi görünmek istiyorum, hani dünya malına değer vermesem. Ama paralar, pullar gözümü kamaştırıyor doktorcum. Neden ben de bal tutup parmağını yalayanlardan olmayayım? Söyle doktor, benim neyim eksik ki? Mahkemeler adalet dağıtsın dağıtmasına da beni karalamamak, hep aklamak şartıyla. Devletin imkanlarından herkes yararlansın yararlanmasına da önce bizimkileri kollamak şartıyla. Başarılarımdan gurur duymak istediğimde ne başarısı diye üfürüyorlar kulağıma. Söyle doktor, nurlu ufuklara doğru mu yol alıyoruz? Uçurumdan yuvarlanmamıza ramak mı kaldı? Aman doktor, canım doktor. Zihni yarılan bu biçareye bir neşter at. Ortadan ikiye ayır, kes beni. Bir yarımı dağlara bırak, öteki yarımı denizlere at. Korkuyorum. Çaresiz dertlere düştüm doktor. Bana bir çare.